Rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime has vezir yapayım. Onunla konuşunca da, muhakkak ki bugün sen, yanımızda yüksek bir makam sahibi ve güvenilir bir kimsesin, dedi. Bunun üzerine Yusuf, Beni bu yerin hazineleri üzerine yetkili olarak tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi iyi bilirim, dedi. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Ahiret mükafatıysa iman edip takvalı olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için daha hayırlıdır. Derken, o kıtlık yıllarında, Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf, onları tanıdı. Fakat, onlar onu tanımadı. Yusuf, Onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Gelecek sefer bana sizin baba bir kardeşiniz Bünyamin'i de getirin. Görmüyor musunuz ben ölçeği tam veriyorum ve ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size ölçekle verilecek buğday yoktur ve bana da yaklaşmayın.'' Onlar dediler ki, Onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, Onların sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri dönerler. Onlar nihayet babalarına döndüklerinde dediler ki, Ey babamız! Kardeşimiz Bünyamin'i de bizimle beraber göndermediğin takdirde bizden ölçekle buğday almak men edildi. Bu yüzden gelecek sefer kardeşimizi bizimle beraber gönder de onun sayesinde zahiremizi ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Babaları Yakup dedi ki, ''Onun hakkında size hiç güvenir miyim?'' Ancak daha önce kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim kadar güvenirim. Onu koruyacağınız konusunda da size güvenmiyorum. En hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhametlilerin en merhametlisidir. Derken eşyalarını açtıklarında sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki, Ey babamız daha ne isteriz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Eğer Bünyamin'in bizimle gelmesine izin verirsen, bu mallarla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi de koruruz, hem de bir deve yükü fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup dedi ki, ''Kuşatılıp çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber asla göndermem. Ona istediği şekilde söz verdiklerinde Yakup dedi ki, Allah söylediklerimize vekildir. Sonra da dedi, Ey oğullarım! Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben de ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ancak ona tevekkül etsinler. Babalarının kendilerine emrettiği yerden, ayrı ayrı kapılardan şehre girdiler. Fakat bu tedbir, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi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 ''Senin kardeşinim.'' deyip onu bağrına bastı. Bünyamin, kardeşlerinin Yusuf'a ve babalarına reva gördükleri bu zulümden dolayı ağlayıp kendinden geçti. Yusuf, onu sakinleştirip, ''Artık onların bize yaptıklarına üzülme.'' dedi ve ona yapacaklarını anlattı. Yusuf, onların yükünü hazırlattığı zaman, Kardeşinin yükü içine kralın su kabını da koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir grup askerle gelen bir çağırıcı arkalarından ''Ey kafile! Siz hırsızsınız!'' diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ''Ne kaybettiniz?'' dediler. Onlar ''Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü mükafat var.'' dediler. Çağrıcı da ben buna kefilim dedi. Yusuf'un kardeşleri Allah'a olsun, Siz de biliyorsunuz ki biz bu yerde, Mısırda fesat çıkarmaya gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler. Yusuf'un adamları peki siz yalancıysanız ve hırsız sizlerden biri ise o zaman sizin örfünüze göre. ''Onun cezası nedir?'' dediler. Onlar da, ''Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, o kişinin köle olarak alık olması onun cezasıdır. Biz kendine zulmeden zalimleri işte böyle cezalandırırız.'' dediler. Bunun üzerine onlar, Yusuf'un huzuruna getirildiler. Yusuf da arama işine, kardeşinin yükünden önce onların yüküyle başladı sonra da o kralın su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı işte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik yoksa kralın kanununa göre kardeşini yanında alı ancak Allah'ın dilemesi müstesna biz dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Yusuf'un kardeşleri dediler ki, eğer o çaldıysa doğrusu daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onların kendisine ve kardeşine iftira ettiklerini bildiği halde bunu içinde sakladı, onlara açmadı. Onlar dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınız olayların iç yüzünü en iyi bilendir. Onlar Yusuf'a dediler ki, Ey aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun ayrılığına dayanamaz. Bu yüzden onun yerine bizden birini kendine köle olarak al. Zira biz seni muhsinlerden, güzellik yapıp güzel olanlardan görüyoruz. Yusuf dedi ki, Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yanımızda alı koymaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz şüphesiz zalimlerden oluruz. Ne zaman ki ondan Yusuf'un kardeşlerini vermesinden ümitlerini kestiler, çaresizce oradan ayrıldılar ve meseleyi kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah benim hakkımda hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki, Ey babamız! Şüphesiz oğlun Bünyamin hırsızlık etti. Biz gözümüzle görüp bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Kralın su kabı onun yükünden çıktı. Ve biz gaybın muhafızları da değiliz. Sana söz verirken böyle olacağını bilmiyorduk. İstersen içinde bulunduğumuz şehre ve beraberinde geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söyleyenleriz. Döndüklerinde babalarına bunları söylediler. Babaları dedi ki, ''Hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umunur ki Allah onların hepsini bana geri getirir. Muhakkak ki O alimdir, hakimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır.'' Ve daha sonra, onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'uma ah dedi. Öyle bir feryat etti ki, üzüntüsünden iki gözüne ak düştü. Çünkü onun içi yanıyordu. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da helaka uğrayanlardan olacaksın dediler. Yakup, ''Ben serzeniş ve üzüntümü sadece Allah'a şikayet ediyorum ve ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum.'' dedi. Yakup daha sonra oğullarını toplayıp onlara dedi ki, ''Ey oğullarım! Mısır'a gidin ve Yusuf'la kardeşinden bir haber araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümit kesmeyin. Çünkü... Kafirler topluluğundan başkası Allah'ın lütfundan ümit kesmez. Bunun üzerine kardeşleri tekrar Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey aziz! Bize ve ailemize bir zarar dokundu. Kıtlık belimizi büktü ve biz değersiz bir sermaye ile sana geldik. Sen yine de bize ölçekle buğdayı tam olarak ver ve bize ayrıca bir bağışta bulun da kardeşimiz Bünyamin'i bize geri ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Onlar, yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun? dediler. O da, Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Şüphesiz ki Allah bize lütufta bulundu. Çünkü kim takvalı olur, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa ve sabrederse, muhakkak ki Allah, muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri dediler ki, Vallahi and olsun Allah seni bize üstün kılmış ve gerçekten biz günah işleyip hataya düşenler olmuşuz. Yusuf dedi ki, Bugün size kınama yok. Allah sizi mağfiret etsin. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun ki gözleri tekrar görmeye başlasın ve bütün ailenizi bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca, babaları yanındakilere, eğer bana bunamış demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Yanındakiler de, vallahi and olsun sen, hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Nihayet müjdeci gelince, Yusuf'un gömleğini, onun yüzüne koyar koymaz, Yakup görür oldu. Yakup, Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? dedi. Daha sonra oğulları dediler ki, Ey babamız! Allah'tan bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz günah işleyip hata edenlerden olduk. Yakup, Dedi ki, sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki O, gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman, onları şehrin dışında karşılayan Yusuf, ana babasını bağrına bastı. Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Saraya geldiklerinde ana babasını tahtın üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Muhakkak Rabbim onu gerçekleştirdi ve doğrusu bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfunu ihsan eder. Muhakkak ki o alimdir, hakimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır. Rabbim, doğrusu bana mülkten nasibimi verdin, ve bana rüyada görülen olayların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı! Sen dünyada da, ahirette de benim veliyim, gerçek ve hakiki dostumsun. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Resulüm, işte bu sana vahyettiğimiz Yusuf'un kıssası gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a tuzak kurarak yapacakları kötü işlerine karar vermek üzere toplandıkları zaman sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Resulüm, sen ne kadar arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir. Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, Kur'an, alemler için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, insanların çoğu onlarla yüz yüze gelirler de, onlar üzerinde düşünmeden bu delillerden yüz çevirip giderler. Onların çoğu ancak Allah'a şirk koşarak iman ederler. Yoksa onlar Allah'ın azabından, kuşatıcı bir musibetin kendilerine gelmeyeceğinden veya farkında değillerken o kıyamet saatinin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? Resulüm, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben basiret üzere Allah'ın yarattığı her şeyde ve her imtihanda el-esmaül hüsnasını müşahede etmek üzere Allah'a davet ediyorum, ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ve Allah Subhan'dır, zahiri gözle görülmekten münezzehtir. Ben de müşriklerden değilim. Senden önce de şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını bir meleği, Resul olarak göndermedik. Kafirler, Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler? Takva sahipleri Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne zaman ki Resuller kavimlerinin iman etmelerinden ümitlerini kesti, ve kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını iyice anladıklarında, onlara yardımımız geldi de dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Fakat mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında gönül ve aklı selim sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi tek tek açıklayan bir kitap ve iman eden bir toplum için bir hidayet ve bir rahmettir. Rad Suresi Medine'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti, herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve Rabbinden sana indirilen bu Kur'an haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa hükümran olan, güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirendir. Her biri, belirlenmiş bir vakte, kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. O, her işi idare eder, ayetleri açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak ikna olup iman edesiniz yeryüzünü yayıp döşeyen, orada sabit dağlar ve nehirler var eden ve orada her türlü meyvelerden, erkek ve dişi olmak üzere ikişer çift yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örter. Muhakkak ki bunda, enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Ayrıca, Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi farklı özelliklerde olmalarına rağmen bir su ile sulanır. Hal böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Resulüm, eğer Allah'ın bu yarattıklarına şaşırıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi ondan sonra yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında demir halkalar bulunanlardır ve işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kafirler senden, iyilikten önce kötülüğün kendilerine çarçabuk gelmesini istiyorlar. Halbuki onlardan önce bunu isteyip helak olan nice örnekler gelip geçmiştir. Muhakkak ki senin Rabbin İnsanların kendilerine zulmetmelerine rağmen onlar için yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber şüphesiz ki senin Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir. Kafirler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Resulüm, sen ancak bir uyarıcı ve hidayetçisin ve her toplumun bir hidayetçisi vardır. Allah, her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini, doğacak yavrunun, sağlam veya engelli, tek veya ikiz, müddeti az veya çok olacağını bilir. Çünkü her şey, onun katında bir ölçü iledir. O, gaybı da, Şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilir. O, kebirdir, mutealdir. Azamete, büyüklüğe ve anlaşılamayacak kadar yüceliğe sahip olan, kullarını da yüceltendir. Sizden, sözü gizleyenle, onu açığa vuran kimse ve geceleyin gizlenenle, Gündüz ortaya çıkıp yürüyen kimse onun ilminde birdir. Her insan için onun önünde ve arkasında Allah'ın emrinden dolayı onu koruyan ve takip eden melekler vardır. Şüphesiz ki bir toplum yaratılışlarında kendisinde bulunan güzel ahlak ve fıtratı değiştirmedikçe Allah onlara verdiğini asla değiştirmez. Fakat Allah bir topluma kendi isyanları yüzünden bir kötülük dilediği zamanda artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir dost da bulunmaz. Size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder ve melekler de Allah'ın korkusundan, Allah'ın gazabı yeryüzüne inmesin diye o anda tesbih ederler. O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Hal böyleyken onlar yine de Allah'ın kudreti hakkında mücadele ediyorlar. O, karşı konulması mümkün olmayan ilahtır. Hakiki dua ancak ona yapılandır. İnsanların onun dışında dua ettikleri, kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru avuçlarını açan kimse gibidir. Halbuki elini suya doğru açmakla o su onun ihtiyacını anlayıp da onun ağzına girmez. Kafirlerin,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 onu bırakıp da kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olan dostlar mı edindiniz? De ki, körle gören hiçbir olur mu? Ya da karanlıklarla nur hiç eşit olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yoktan yaratıcısı Halıkıdır ve o vahiddir, kahhardır. Sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve isimlerine sahip çıkan herkesi kahredecek olandır. O gökten bir su indirdi de vadiler kendi hacimleri kadar suyla dolup aktı. Bu sel, yeryüzüne çıkan bir köpük yüklendi. İnsanların bir süs eşyası veya faydalanılacak bir eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerden de buna benzer bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. İşin sonunda köpüğe gelince o atılır gider, insanlara fayda veren şeyse yeryüzünde kalır. İşte Allah, hakkı anlamak isteyenlere böyle misaller getirir. Rablerinin davetine icabet edenler için yaptıklarının en güzeliyle onlara mükafat vardır. Onun davetine icabet etmeyenlere gelince, eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten kendilerinin olsaydı, kıyamet gününde azaptan kurtulmak için elbette onları feda ederlerdi. İşte hesabın en kötüsü onlaradır. Onların varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. Resulüm, Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, hiç bunu inkar eden manen kör kimse gibi olur mu? Doğrusu ancak gönül ve aklı selim sahipleri bunları tefekkür edip düşünür, anlar. Onlar, Allah'a verdikleri, ona abd olacaklarına dair sözü yerine getirenler ve bu sağlam sözü bozmayanlardır. Onlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi, Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını birleştirenler, Rablerinden haşyet duyanlar ve hesabın en kötüsünden korkanlardır. Yine onlar, Rablerinin vechini, cemalini ve rızasını isteyerek sabreden, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli, açık infak eden ve kötülüğü güzellikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun en güzel sonucu ahirette onlarındır. Bu sonuç da adn cennetleridir. Onlar oraya, Atalarından, zevcelerinden ve nesillerinden salih olanlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına varırlar. Ve onlara şöyle derler, Dünyadaki imtihanlara sabrettiğinizden dolayı size selam olsun. Dünya yurdunun en güzel sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz verdikten sonra ahitlerini bozanlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi, Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını kesenler ve böylece yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince, işte lanet onlar içindir ve yurdun en kötüsü olan cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine açar ve dilediğine daraltır. Hal böyleyken onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici ve değersiz bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Yine de kafirler diyorlar ki ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz ki Allah, dilediğini, küfründe inat edeni, dalalette bırakır, hidayeti isteyerek, kendisine yöneleni de, hidayete erdirir. Onlar ki, iman edenler, ve kalpleri, Allah'ın zikriyle mutmain olan kimselerdir. Dikkat edin, kalpler, ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. İman edip salih ameller işleyenlere ne mutlu! Varılacak asıl ve tek güzel yer onlarındır. Resulüm, böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir, O'ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim, dönüş de ancak O'nadır. Eğer kendisiyle dağların yürütüleceği veya kendisiyle yeryüzünün parçalanacağı yahut kendisiyle ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı, O bu kitap olurdu. Ama kafirler yine de iman etmezlerdi. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala anlamadılar mı ki, eğer Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın müminlere olan vaadi gelinceye kadar inkar edenlere, yaptıklarından dolayı ya bir bela gelmeye devam edecek, ya da o bela yurtlarının yakınına inecek ve onlar buna şahit olacaklardır. Muhakkak ki Allah vaadinden asla dönmez. Resulüm and olsun ki senden önceki rasullerle de alay edildi de ben inkar edenlere kısa bir süre mühlet verdim. Sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım ve benim cezalandırmam nasılmış, gördüler. Öyleyse, herkes üzerine kaim olup, onların kazandıklarını bilerek, onları görüp gözeten, hiç böyle yapamayan kimseyle bir olur mu? Onlar böyle yaparak, Allah'a şirk koştular. De ki, onların isimlerini söyleyin bakalım, onlar necidir? Yoksa siz Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf ile kendi kendinizi mi kandırıyorsunuz? Hayır, inkar edenlere inatları yüzünden hileleri süslü gösterildi ve onlar hak yoldan alıkonuldular. Allah kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa artık onu hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa onlar için elbette daha meşakkatlidir ve o gün onları Allah'ın gazabından koruyacak kimse de yoktur. Muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen cennetin misali şöyledir. Onun zemininden ırmaklar akar. Meyveleri ve gölgesi sınırsız ve daimidir. İşte bu, takva sahibi olanların, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Resulüm, kendilerine kitap verdiğimiz, ehli kitaptan olan imanlı kimseler, sana indirilen, Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde birleşen gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki ben sadece Allah'a abd olup kulluk etmekle ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamakla emrolundum. Ben insanları yalnız ona davet ederim. Dönüşüm de ancak onadır. Böylece biz bu Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet kaynağı olarak sana indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olursan işte o zaman Allah'tan senin için ne bir dost ne de bir koruyucu vardır. Andolsun ki biz senden önce de Nice rasuller gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Onları beşer olmaktan çıkarmadık. Bir de inkar edenler senden bir mucize getirmeni istiyorlar. Nitekim Allah'ın izni olmadan hiçbir rasulün bir mucize getirmesi mümkün değildir. Allah indinde her şey ve her vakit için neyin ne zaman gerçekleşeceğinin yazıldığı bir kitap vardır. Allah o kitaptan dilediğini siler, dilediğini de sabit kılar. Ve ana kitap bütün kitapların aslı olan levh-i mahfuz onun yanındadır. Resulüm sen sabret. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken Onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de sana düşen ancak hakkı tebliğidir. Hesap görmek yalnız bize aittir. Onlar bizim yere geldiğimizi, onun topraktan olan bedenine tecelli edip onun bedenini zayıflattığımızı, ömrünü de etrafından. Azar azar kısalttığımızı görmüyorlar mı? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O, hesabı süratlice görendir. Onlardan öncekiler de rasullerine tuzak kurmuşlardı. Fakat bütün tuzaklar Allah'a aittir. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Çünkü O, herkesin ne kazandığını ve ne kazanacağını bilir. Bu dünya yurdunun en güzel sonucu olan cennetin kimin olduğunu yakında kafirler de bilecektir. Buna rağmen kafirler, sen Allah tarafından bize gönderilmiş bir rasul değilsin diyorlar. Resulüm, de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın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 Resulüm bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları cehalet ve nefsani karanlıklardan nura yani aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ahirette kendilerini bekleyen şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar ki dünya hayatını ahirete göre daha çok severler ve tercih ederler. İnsanları Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğri göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak, derin bir dalalet içindedirler. Biz ayetlerimizi onlara iyice açıklasın diye her rasulü ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. O azizdir, hakimdir bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Andolsun ki biz Musa'yı da, kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara, Allah'ın onları nimet veya musibet vererek imtihan ettiği günlerini hatırlat, diye ayetlerimiz ve mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda, sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani O sizi firavunun ehlinden ve adamlarından kurtarmıştı. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz, firavuna ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı yani kızlarınızıysa sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz muhakkak size olan nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz, azabım çok şiddetlidir diye duyurmuştu. Musa devamında dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz de, iyi bilin ki şüphesiz Allah ghanidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu, tek zattır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizelerle geldi de onlar, öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp, biz sizinle gönderileni İnkar ediyoruz. Doğrusu biz, sizin bizi kulluğa çağırdığınız şeyden derin bir şüphe içindeyiz, dediler. Resulleri ise onlara dedi ki, Göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı Allah hakkında şüphe edilir mi? O, sizin günahlarınızdan dilediğini bağışlamak ve sizin ecelinizi, belli bir vakte kadar ertelemek için sizi Hakk'a davet ediyor. Onlar dediler ki, ''Siz de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil, mucize getirin.'' Resulleri onlara dedi ki, ''Evet.'' Biz de ancak sizin gibi bir beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğine Resullük nimetini lütfeder. Bir de Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil, mucize getirmemiz mümkün değildir. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Hem biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Andolsun ki bizi hak olan yollarımıza o hidayet etmiştir. Şimdi bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler de yalnız Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Ama kafir olanlar Rasullerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle vahyetti. Biz o zalimleri muhakkak helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu söz, kıyamet günü herkesin hesap vermek için geleceği makamımdan korkan ve azap vadimden sakınan kimseler içindir. O rasuller. Müşriklere karşı fetih istediler. Allah da onlara fethi ihsan etti. Ve böylece her inatçı zorba dünyada harap oldu, yok olup gitti. Ardından da ahirette o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine orada irinli bir su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat, boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Bunun ardından da ona sağlam, kurtuluşu imkansız bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şöyledir. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyi ahirette elde edemezler. Hak'tan uzak olan asıl dalalet işte budur. Allah'ın gökleri ve yeri yerli yerince hak ve hikmetle yarattığını görmedin mi? Eğer O dilerse sizi giderir de sizin yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Ve kıyamet günü onlar hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara gerçekten biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz derler. Onlar da derler ki eğer Allah bizi hidayete erdirseydi elbette biz de sizi hidayete sevk ederdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Bugün bizim için Allah'ın gazabından kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Nihayet onların hesapları görülüp işleri bitirilince şeytan onlara der ki, ''Muhakkak Allah size hak olan ayetleri ve rasulleriyle hakikati vaat etti.'' ben de size hoşunuza giden şeyleri vaat ettim. Ama sözümden caydım. Bununla beraber zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi apaçık ortada olan hakikati inkâra davet ettim, siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Bugün artık ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Şüphesiz bugün hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimlere elem verici, iç yakan bir azap vardır. O gün iman edip salih ameller işleyenlerse, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları, ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Orada birbirlerine temennileri sadece selamdır. Görmedin mi, Allah temiz, hoş ve güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz, kökü yerde sabit, dallarıysa gökte olan tertemiz bir ağaç gibidir. O ağaç ki Rabbinin izniyle, her zaman yemişini verir. Belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar diye Allah insanlara böyle misaller getirir. Kötü ve çirkin bir sözün misali ise, gövdesi ekili olduğu yerin üstünden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan, kötü durumdaki bir ağaca benzer. Allah sağlam bir söz olan kelime-i tevhid, La ilahe illallah sözüyle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam, dimdik ayakta tutar. Hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimleri ise Allah dalalette bırakır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın iman nimetini küfürle değiştirenleri ve sonunda kavimlerini Helak yurduna konduranları görmedin mi? Onlar cehenneme yaslanacaklardır. Orası ne kötü varılacak yerdir. Çünkü onlar, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Ona, mülkünde ortak olan eşler koştular. De ki, Dünyada belli bir süre daha yaşayın. Şüphesiz ki sonra dönüşünüz ateşedir. Resulüm, İman eden kullarıma söyle, namazlarını ikame etsinler, Allah'ın dinini desteklemeyi ve bu yolda çalışmayı ihmal etmeyerek her anda O'nun huzurunda durmaya çalışsınlar, kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün olan kıyamet günü gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak etsinler. O öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı, izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize amade kıldı, nehirleri de sizin yararlanmanız için hizmetinize verdi. Vazifelerini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ayı size musahhar kıldı, Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan hem kendi nefsine hem de diğer insanlara karşı çok zalim, Rabbine karşıysa çok nankördür. Hani bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi, Mekke'yi emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu dalalete düşürdüler. Şimdi kim bana tabi olursa, şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana asi olursa, muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rabbimiz, ben neslimden bir kısmını, oğlum İsmail ile annesi Hacer'i, senin beyt-i haremin olan Kabe'nin yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazlarını ikame etsinler, senin dinini desteklesinler ve sana hakkıyla kulluk etsinler diye Emrin üzere böyle yaptım. Artık sen de insanlardan dilediğinin gönüllerini onlara meylettir ve onları türlü mahsullerle rızıklandır. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.'' İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim, Semir ismiyle duayı işitip icabet edendir. Rabbim, beni ve neslimden gelenleri namazlarını ikame edenlerden, senin dinini destekleyenlerden ve sana hakkıyla kulluk ederek her anda huzurunda durmaya çalışanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap için insanların ayağa kalkacağı gün beni, ana babamı ve müminleri mağfiret eyle. Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor. O gün onlar, kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, başlarını kaldırarak onları hesap için çağıran davetçiye koşarlar. Kalpleri ise bomboştur. O anın dehşetinden dolayı hiçbir şey anlamazlar. Resulüm, kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz, bizi dünyaya gönderip yakın bir vakte kadar, kısa bir zaman için bile olsa, ecelimizi ertele de senin davetine uyalım ve rasullerine tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün onlara denilir ki siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine sürekli yaşayacağınıza dair yemin etmemiş miydiniz? Üstelik siz sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz ise Size apaçık belli oldu ve biz size ayetlerimiz ve rasullerimiz aracılığıyla nice misaller de getirdik. Hal böyleyken onlar yine de çeşitli hilelerle rasullerimize tuzaklar kurdular. Eğer tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile onların tuzakları Allah'ın katındadır. Allah onu bilir ve rasullerini korur. Rasulum, o halde sakın Allah'ın rasullerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz ki Allah azizdir, muntakîmdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayan intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve herkes vahid, kahhar, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ve dünyadayken onun sıfatlarına, isimlerine sahip çıkanları kahredecek olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün nefsinin hevasına uyan mücrimleri zincirlerle birbirine bağlı olarak görürsün. Onların elbiseleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplamaktadır. Allah o gün herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak vahid, isimlerinde ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan ilah olduğunu bilsinler, gönül ve aklı selim sahipleri de iyice düşünüp öğüt alsınlar diye İnsanlara gönderilmiş apaçık bir tebliğdir.